zihninizde herhangi bir kişi takıldığında veya bir kavram sadece kişi değil bir kavram da takılabilir ee, okuduğunuz bir metinden olabilir bu birisinden duymuşsunuzdur ya da şimdi çok olduğu gibi sosyal medyada bir video izlerken ya da işte bir e, ilan bir duyuru okurken bir mesaj okurken karşınıza çıkabilir ee, özellikle dini bir kavramsa dini bir karakterse bu, e, karşılaştığınız kişi onu e, rastgele kaynaklardan araştırmayan arkadaşlar ee, size hararetle yıllardır e, hatta bir dönem bir yıl kadar ansiklopedi okumaları yapmıştım bir vaazda e, ansiklopedi okuyan teyzeler diye de bir e, yazı yazmıştım onu anlatan işte ee, hararetle tavsiye ediyorum tekrar tekrar bakın bu yıllardır tavsiye etmek e, bunun işe yaradığını da gösterir yani bir kez tavsiye etmişiz de sonra işe yaramamış vazgeçmişiz öyle değil yıllardır tavsiye ediyorum lütfen Türkiye Diyanet Vakfı İsteman Sütübesi on, online erişime açık herkes ulaşabilir efendim oradan okuyun yani orada da göreceksiniz gazali hakkında getire, dile getirilen eleştiriler var şimdi o eleştirilerle ilgili de bir iki şey söyleyeceğim yani ben eleştirileri değerlendirme anlamında değil hiç eleştirilmeyen birini nereden bulacağız anlamında bir de kişisel bakışımı söyleyeceğim çünkü işte sonuçta burada beni dinliyorsunuz dolayısıyla benim tercihim olduğuna göre gazali ve İhya okumak o zaman bu konudaki benim fikrimi de duymanız iyi olur diye düşünüyorum bir defa oradan okuyun arkadaşlar. Sonra şunu bilin ki bu tartışmalar yani e, tarihe mal olmuş ilmi şahsiyetler hakkındaki e, fikir ayrılıkları, görüş ayrılıkları, tartışmalar arkadaşlar çok entelektüel tartışmalardır. Yani belden aşağı tartışmalar değildir. Bugün sosyal medyada yürüdüğü gibi e, tartışmalar değildir ve beni aşar. Mesela beni aşar. Ben herhangi bir ilmi şahsiyet diyelim ki... Işte, İman Şafii'nin metodolojisiyle ilgili Gazali'nin işte e, felsefeye yaptıklarıyla ilgili bir her neyse yani gerçi onu da e, felsefenin aylasını kendisi yapmıştır yani o Gazali'nin karşı çıktığı felsefenin tamamı olduğunu düşünmüyorum çünkü kendisi de bütün eserlerinde yani avam için yazdığını söylediği şu ihyada bile ne kadar felsefe yapmıştır e, bence o e, felsefenin e, mübüvvetin karşısına konumasına karşı çıktığını düşünüyorum mesela kişisel olarak bu kişisel fikrim ama benim kişisel fikrimin ilmi platform lar da bir değeri yok arkadaşlar bunu bilin. Eğer içinizde gerçekten işte en azından imamatik düzeyinde bir din eğitimi almış, İslami ilimlerle dirsek teması devam eden çeşitli vesilelerle arkadaşlar varsa onlar daha derinlemesine incelesinler. Ama en azından herkes yani birisi hakkında birisi söylemeden önce özellikle tarihe mal olmuş şahsiyetler hakkında lütfen İslam Ansıklı açıp e, telefonunuzdan yani ulaşabiliyorsunuz. Açıp orada şah o şahıs hakkında neler dendiğini anlamaya çalışıyorsunuz ve bütün eleştiri noktalarını bir kavramaya çalışın. Kavrayamıyorsanız arkadaşlar şimdi biraz buna alınabilirsiniz ama alınmayın çünkü hiçbirinizi tanımıyorum. Yani kişisel olarak söylemiyorum bunu. Yani Aştınız anskrapedi maddesini ve Gazali madde, anskrapediyi aştınız Gazali maddesini okuyorsunuz ve orada yürütülen tartışmaları işte kim ne demiş bunları takip bile edemediniz yani kavrayamadınız zaten susun arkadaşlar o konuda fikir beyan etmeyin. Yani birisi üzerine yazılmış bir ansiklopedi maddesini bile biz kavrayamıyorsak ya da ne bileyim bir e, yarı akademik bir makaleyi okuyamıyorsak illa böyle bana mesela sürekli mesajlar atılıyor işte şu konuda ne diyorsunuz? Ya o bakın yani araştırın diyorum. Hayır siz ne diyorsunuz? Şuradan cevap yazsanız. O zaman arkadaşlar yani bütün e, e, bilgiye nasıl diyeyim yani bu şuna benziyor. E, işte bir cerrahi operasyon ya da ne bileyim çok önemli bir diye. Diyelim ki bir uzay aracı veya uzayda iş gören bir teknik aletle ilgili böyle size işte Instagram mesajlarından veya Whatsapp mesajlarından bilgi vermek gibi bir şey bu. Yani ben bunların hepsini biliyorum diye de değil çoğuna da bilmediğim için cevap vermiyorum veyahut da o tartışmanın zemininin orası olmadığını düşündüğüm için. Neyse bu kadar konuşmak yeter. Lütfen ansiklopedi okuyun arkadaşlar. Makaleler okuyun, ciddi makaleler okuyun. Eğer illa Google'a bakacaksanız Google Akademike bakın yani öyle e, ekşi sözlük ekşi sözlüğü ben de takip ediyorum bu arada adı geçti şimdi şey olmasın <gülüyor> söz hakkı da olmasın o tarz yani böyle herkesin e, istediği gibi özgürce ilmi bir e, kriter aranmaksızın yazdığı yorumlara efendim e, bakarak e, birisi hakkında karar verecekseniz bir alim hakkında tabii siz bilirsiniz karar sizin. İkinci konu Gazali'nin hiç mi eksiği yok veya işte bize ters gelen hiç mi bir tarafı yok? Haddimiz olmayarak tabii yani kıyamet günde ile başımın derde girmesini de istemem. Zaten çok var derdim, derdi başımın derde girdiği insanlar vardır. <gülüyor> Efendim, ee, elbette hatası vardır arkadaşlar, hiç kimse hatasız olamaz ki. Ee, çok güzel bir söz var çocukluğumdan beri yani hocalarımızdan hep duymuşumdur. Yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen. Yani e, siz bir, öyle bir alim okumak istiyorsunuz ki öyle bir birinin kitabını okumak istiyorsunuz ki onun her konudaki görüşü size tam uysun veya tam doğru olsun böyle bir şey yok. Dolayısıyla mesela Gazali'nin kadınlarla ilgili yazdıkları şimdi onu da bakacaksınız merak edip ne bulursunuz bilmiyorum yani yazdıklarını tabii ki ben de hazmedemiyorum yani kolay kolay kolay değil bazı sözleri hazmetmek ama o onun kişisel görüşündür diyorsunuz yani veya işte arkasında acaba ne vardı diyorsunuz bir de bu tip kitapları ben şöyle kabul ediyorum arkadaşlar. Yani siz bir maden kazacağınız zaman, mesela hadis rivayetlerini de böyle düşünüyorum. Siz bir maden kazacağınız zaman, e, yani maden kazıcısı, orada bir fiil çalışan işçi orada mı ayırır yani? İşte bu elmas bunu ayrı bir yere koyalım, bu kömür bunu ayrı bir yere koyalım, orada mı ayırıyor? Hayır ne yapıyor? Hepsini topluyor değil mi? Gazali de bakın kitabına ben size daha önce de söyledim. Yani zayıf hadisler de var mesela İhya Ülümddin'de eleştirecekseniz buradan eleştirin e, hatta hadis mi değil mi meşkuk mesela meşkuk diyor dipnotta nedir bunun yani kaynağı şüpheli demek efendim böyle rivayetler de var ama bu gazali ben sahih hadisleri topladığım bir kitap yazdım demiyor ki bize ee, ne diyor arkadaşlar bize dini ilimlerin e, manevi boyutunun ihmal edildiğini geçen ders anlattığım gibi e, şekilden ibaret kaldığını dolayısıyla fıkhın bir de batıni fıkıh denilen e, bir manevi boyutu olduğunu e, ve bunların birlikte ikisi de gözetilerek yani zahiri şartlara da riayet edeceksin mesela işte abdest ve temizlikten bahsediyoruz abdestin farzlarına sünnetlerine edeplerine tabii ki riayet edeceksin biraz sonra gireceğiz ama e, sen abdest alırken yani e, kalbini de temizlemiyorsan her ibadetin kendi derecesi bulunduğu e, yani herkesin bulunduğu derecede kalbinin e, e, saflığının, o ibadetin kalbinin temizliğinin daha doğrusu iç dünyasının temizliğinin. Mesela sadece kalpte inanç da var. Bak bunu unutmayın. Kalp temizliği deyince sadece duygusal şeyler zannediliyor. Geçen ders söyledim. İslam'da aklın yani İslami ilimlerde aklın yeri kalptir. Yani kalp dediğimizde inançlarımızı da kastediyoruz. Mesela onların kalpleri vardır, anlamazlar diye ayet var. لَهُمْ قُلُوبُ la يَفْقَهُونَ بِهَا yani kalp anlama merkezidir sadece böyle bizim duygularımızın hislerimizin merkezi değildir hatta çoğu zaman o hisler, hisler kalple ifade edilmez e, tasavvufi kaynaklarda bilhassa efendim işte oradaki o temizliğe de vurgu yapıyor ve diyor ki sen diyor her ne yapıyorsan bil ki o yaptığın işin yarısı bu iç temizliğinle alakalı diyor efendim ee, kaldığımız yerden biz devam edelim yani arkadaşlar ee, esaslı konularda çok esas çok temel itikadi efendim ee, ve işte ehli bitat fırkaları denilen ee, konularda bir sapkınlık yoksa bir ee, yani ben ona şey diyorum. Açının kolları açı açıları bilirsiniz matematikten, geometride geometrideydi galiba. Efendim lisede okumadım bu arada ben dışarıdan bitirdim, onun için bu bilgilerime çok güvenmeyin. Açının kollarının ilk çıktığı yerde yani açının köşesinde arkadaşlar minicik bir sapma olursa okulların vardığı yerde çok büyük bir sapma olur. Onun için bana sorarsanız en büyük yani bir insanı okurken ondan istifade ederken, sohbetini dinlerken en önemli kriterimiz itikadi açıdan efendim bütün bir İslami ilimlerdeki epistemoloji açısından sapkın bir yerde duruyor mu? Yani bilgisinin kaynaklarını neye dayandırıyor? Nereye dayandırıyor? Mesela sünnet konusundaki görüşü nedir? İşte ben bunları dikkat ediyorum. Bir de arkadaşlar herkes yani kendi kılavuzunu kendi rehberini kendi sevip okuyacağı metinleri kendisi seçme sorumluluğundadır. Yani o sorumluluğu da üstleneceksiniz, araştıracaksınız ehline soracaksınız tavsiyeleri dikkate alacaksınız ve hepsinden önemlisi arkadaşlar madem <gülüyor> bu kadar konuştuk bunu da söyleyeyim. Hepsinden önemlisi bir hiyerarşik sıra içerisinde okuyacaksınız. Dini ilimlerde Bizim en büyük problemimiz bugün için arkadaşlar o hiyerarşik sıranın kaybedilmiş olmasıdır. Yani hepimizin eğitiminin zorunlu bir parçası olmadığı için temel dini bilgiler. Mesela işte daha guslün mezhepler arasındaki farklarının nereden çıktığını bile bilmeyen veya işte ne bileyim namazda ne yaparsa nasıl bir hata yaparsa seyfi secdesi yapacağını yapması gerektiğini ya da namazını iade etmesi gerektiğini bilmeyen küçümsemek için söylemiyorum kesinlikle tarif etmek için söylüyorum çünkü bu sizin seçtiği insanların kendi seçtiği bir şey değil eğitimleri çoğu kere bilmeyerek yetişiyor insanlar yani hiçbir temel dini bilgiyi bilmeden yetişiyor. Bunu biz en çok fetva telefonlarında görüyoruz. Mesela ben diyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bir temel dini bilgiler kitabı var arkadaşlar. Seyfettin Yazıcı Hoca yazmıştı. O temel dini bilgiler kitabını insanlar bir kere okusa şu fetvaya gelen soruların %70'i gelmeyecek. Yani en asgari bilgiyi dahi bilmiyor insanlar. Böyle yetiştiriliyor. Bunda da işte kimseyi itham etmiyorum. Vakayı söylüyorum. Sonra e geliyor 30 yaşına işte neyse şeyine göre, entelektüel ilgisine göre, 30-35 yaşlar. Yani yetişkin oluyor. Yetişkin olduktan sonra da çocuk gibi oturup işte namazın farzları neymiş, sünnetleri neymiş, onları ezberlemek, işte neyse, vacipleri nedir, vacibin terkinden ne gerekir, farzın terki veya tehiri ne demek, işte bunları çalışmak, ona böyle çok hani şey geliyor yani çok nasıl diyeyim, ihtiyaç duymuyor insanlar bunlara çalışmaya ama tabii zihni gelişmiş bir taraftan, başka eğitim almış, felsefeler okumuş, başka edebiyat okumuş, başka kitaplar okumuş. Hop tasavvuftan başlıyor. İşte ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani altı aylık bir bebeğe rosto yedirmiş oluyorsunuz. Yani o hiyerarşiyi kaybettiğiniz için o bilginin ayağını basacağı bir zemin olmuyor. Bu bakımdan bu hiyerarşik bilgi son derece önemli. Bu benim kanaatim. Yani nasıl ki bir binanın önce temeli atılıyor. Yani bütün ilimler için. Bütün meslekler zanaatler için geçerli bu. Yani hamur, hamuru yoğurmayı bilmiyorsunuz ama ekmek yapacaksınız. İşte ne bileyim kumaş cinslerini ayırt edemiyorsunuz ama e, kalıp çıkarmışsınız terziliğe soyulmuşsunuz. E, i̇şte bundan pileli olur mu? Bundan e, işte e, abiye olur mu? Her neyse yani Bilme, onu ayırt etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu hiyerarşik bilgi konusunda aslında bu çok zor bir şey de değil yani birkaç aylık bir eğitim. Yani İnsan kendisini biraz sıkıp bir Kur'an kursunun bir yıllık e, temel eğitiminde neler öğretildiğini öğrenmesi lazım. Ondan sonra o, mesela işte akaid okumamış, e, kelamın ana konularını hiç olmazsa okumamış, itikadi mezhep nedir hiçbir fikri yok arkadaşlar. Tekfir meselesini bilmiyor. Hiçbir konuyu bilmiyor. Ve ka Diyelim ki işte e, İbn Arabi ile e, neydi ona bu İbn Teymiye arasındaki tartışmaları yani onun e, çağdaş olup olmadıklarını bilmiyorum da yani İbn Teymiye'nin bunlara yazdığı red diyerleri falan okuyor yani. Ama bu o kadar üstün değil ki. Dolayısıyla işte burada sıkıntılar var. Biraz böyle kendimizi tanıyıp hani her konuda nasıl kendimizi tanımamız gerekiyorsa arkadaşlar ilmi konularda da kendimizi tanıyıp ona göre yani ben işte tıbbi işte onkoloji kürsüsünün düzenlediği bir çalıştaya katılsam dinleyici olarak. Yani nasıl ne kadar fikir beyan edebilirim ki orada arkadaşlar? Dolayısıyla yani şunu demiyorum din sadece uzmanların işidir halk karışmamalıdır demiyorum lütfen diyorum siz de biraz hiç olmazsa kendi dini hayatınıza yetecek kadar uzmanlaşın yani bu konuda biraz emek sarf edin ilmi halleri okuyun bir hocanın dizinin dibine oturun size herhangi bir yere gittiğinizde yani bir eksiklik siz kendi eksikliğinizi hissettiğinizde onu hiyerarşik bir sıralama içerisinde birisi size rehberlik etsin bulun reberliği edecek insanları. Bütün Kur'an kursları, cami imamları bunlar bununla görevlidir manevi olarak yani. Ee, Allah katında. Dolayısıyla kime gitseniz hani ben hiçbir dini bilgi bilmiyorum, namazı bilmiyorum, orucu bilmiyorum, kurban kesin, kim kesecek onu bilmiyorum. Yani hiçbir şey, konularını bilmiyorum. Yani şirka, şirkin çeşitleri hakkında vaaz verdim ben arkadaşlar. Ee, 40 dakika falan sürdü. Bundan tabii çok seneler önce artık o hatayı yapmıyorum. 40 dakika falan, kırk Beş dakika falan sonra hanım bir dedi ki hocam şirk ne demek dedi. Yani ben çeşitlerini anlatıyorum ama o daha şirki bilmiyor. Yani yapmamız gereken neydi tabii benim hatam bu. En başta tarif etmektir. Dolayısıyla şirk nedir, küfür nedir, nifak nedir, Fısk nedir, bunlar birbirleriyle kapsadıkları alanlar neresidir vesaire. İşte ehli sünnet nedir, ehli bid'at nedir. E, bu meseleleri dahi iyi bilmiyorum ben hocam desene. O insan ona rehberlik etmek, bunları öğreneceği kaynaklara, kişilere onu ulaştırmak vazifesini yerine getirecektir çok büyük ihtimal. Yani çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla arkadaşlar bunu e, tekrarlamış olduk. Yani neredeyse dersin yarısıdan fazla önemli bir konuydu. Çünkü bana işte hocam gazali ama şöyle biriymiş falan diye şeyler geldi. itirazlar geldi. Tamam o zaman yani ne diyebilirim ki size burada? Evet yani bu felsefeyle büyük mücadeleleri olmuş. Matematiğe karşı çıkmış diyorlar. Bunu da ilk defa duydum yani. Matematiğe bir... Ve bakmadım da doğrusunu isterseniz. Çünkü ben sosyal medyada her yazılığını cevaplamak üzere vakit ayıramam yani. O zaman kendim ilerleyemem. Kendi yapmak istediklerimi yapamadım ama neyse siz dediğim gibi ansiklopediye sizi yönlenlemiş oldum arkadaşlar ee, bu bir de e, şunu bilin arkadaşlar oturup kazali bunu da bilmeniz lazım Gerçi galiba bir önceki derste söylemiştim e, alimler arasında arkadaşlar her zaman tartışma olur bu yeni bir şey değil sahabe arasında bile olmuş arkadaşlar fikir ayrılıkları olmuş birbirlerine şiddetle muhalefet etmişler dini konularda yani ve çok ilginç Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken dahi onun bulunmadığı yerlerde yani yolculukta vesaire aralarında fikir ayrılıkları olmuş Tabii gelip onu peygamberimize anlatmışlar ama bu neyi gösteriyor arkadaşlar aynı kaynaktan beslendikleri halde aynı fikirlerde olmamışlar Aynı kanaatlerde bu insani bir şey ve e, bunun pek çok sebepleri var. Sebeplerden bir tanesi de dini kaynakların yani Kur'an ve sünnetin bu ihtilaflı görüşlere müsait olması yani çok anlamlık dersiniz zahidi batini anlam dersiniz çeşitli şekillerde isimlendirilebilir bu sebeplerden bir tanesi diyorum bütün sebep budur demiyorum coğrafi farklılık kültürel farklılık kişisel farklılık birinin algı kapasitesi daha derin daha yüksek daha hukuk nosyonu var bakış açısı daha farklı öteki daha farklı işte ee, sahabenin hepsi de bir değil yani dolayısıyla daha sonraki dönemlerde de tabi sahabe haya, şey efendimiz hayattayken sahabe benim çok kolay işi değil mi? Götürüyor. aralarında bir tartışma çıkıyor. Hemen peygamberimize anlatıyorlar. Cevabı öğreniyorlar. Hatta bazen sen de haklısın, sen de haklısın diyor. Mesela kıraatla ilgili bir ihtilafla öyle de nazil oldu, öyle de nazil oldu diyor Efendimiz. Dolayısıyla bu e, görüş ayrılıklarının, bu metot ayrılıklarının, bu ee, İslam'a yaklaşım ve İslam'ın yaşama biçimi tabii ki temel prensipler aynı olmak kaydıyla arkadaşlar. Herkes beş vakit namaz kılacak. Herkes kelime-i şehadeti söyleyecek. Herkes e, işte Kur'an ve sünnetin rehberliğini kabul edecek vesaire yani onlar temel epistemoloji diyoruz biz ona. Yani temel e, senin dini bilginin kaynakları nedir? Bu konuda e, bir sapkınlık olmamak kaydıyla arkadaşlar bunların yorumlanmasında fıkhi anlam. Anlamda, tasavvufi anlamda, farklı anlamlarda yorumlanmasında elbette farklılıklar olacaktır. Ve tarih boyunca da bu tartışma olmuştur. Efendim bizim çok değer verdiğimiz insanlar, çok her birinin eserlerini okumak için bile büyük bir çaba sarf etmemiz gereken yani çok üst seviyedeki insanlar da birbirlerini çok ağır bir şekilde zaman zaman eleştirmişlerdir yani. Ee, ama ne diyor bir, ben de bir e, bu aralar yine size bir e, kaynak vereyim e, internette e, youtube'da şeyi izliyorum hmm, nedir İslam düşünce enstitüsünün e, videolarını izliyorum güzel videolar var orada fıkıh usulüyle ilgili bir video izlerken bakın bir e, o, o, hocamız ne dedi Kaşif Hamdi Okur hocaydı evet. dedi ki e, fıkıhta dedi mesela mezhepler arasında farklılıklar var ya e, Şimdi fıkıhta birisi bir e, içtihat yaptı bir müçtehit Herhangi bir mezhepteki bir müçtehit içtihat yaptı Fakat buna karşı başka içtihat da var değil mi? Yani biliyor o görüşün öyle bir görüş olduğunu da biliyor yani aynı konuda e, Onların yaklaşımı şudur dedi e, Benim görüşüm doğru ama yanlış olma ihtimali var senin görüşün yanlış ama doğru olma ihtimali var. İşte muhtedil görüş budur arkadaşlar. Onun için bir de şunu da söyleyeyim. İslam'da yani İslam'ı kavrama, anlama, yaşama, anlatma, hissetme anlamında üç temel ekol var arkadaşlar. Öyle söylüyor alimlerimiz. Beyan metodu, irfan metodu, burhan metodu. E, beyan metodu lafza dayanan metot. Yani Kur'an ne diyor, sünnet ne diyor, asıl olan budur diyen ve e, lafzı e, anlamaya ve açıklamaya çalışan metot. E, i̇rfan metodu daha çok gönül, kalp, tasavvuf, işte bu yani kişisel tecrübeyle bu din kavranır. Sadece öyle kitaplarda yazılanlarla değil diyen metot. Burhan metodu da bütün bunların e, akılla açıklanabiliyor olması lazım diyen metot. Tabii çok kabaca anlatıyorum. E, şimdi herkes kendine bu metotlardan birine yerleştirebilir. Hepinizin bir tarzı var. Mesela benim tarzım arkadaşlar ağırlıklı olarak yani tam tabii bunları ölçmek mümkün değil de hani kabaca söylüyorum e, %60'dan fazla %60 civarında beyan metodudur. Geri kalan da işte yarı yarıya paylaştırabilirim. İrfan ile Burhan'dan da istifade ediyorum ve zevk alıyorum. Ama ağırlık merkezim beyan metodudur. Ee, siz mesela bundan haz almazsanız tabii ki bu dersten de haz almazsınız. Anlatabiliyor muyum? İşte çünkü metot farklılığımız var, yaklaşım farklılığımız var. Bütün bunlar arkadaşlar bizim... Çok ciddi eksikliklerimiz yani bunlar hakkında hiçbir fikrimiz olmadan ilk defa tarihte ilk defa adını duyduğumuz biri Gazali'yi belki de ilk defa diyelim ki birisi duyuyor ve hemen Google'a yazıyor. Google'da da neler çıkıyor işte görüyorsunuz internette var olmamız da Baçıdan neden gerekli. Son peygamber info'nun e, kurucu e, ve ilk hayal eden e, heyetteyim ben. E, o açıdan çok gurur duyuyorum. E, yaptıkları işlerle Allah bozmasın. Yani o da böyle bir ihtiyaçtan doğmuştu mesela. Çünkü e, peygamber hakkında ne var diye girin Hz. Muhammed diye yazın arkadaşlar, gül resimleri, ilahiler, şiirler, işte böyle duygusal metinler veya ona yönelik bir takım eleştiriler, ateistlerin bilmem işte o iş nifak ehlinin ortaya koyduğu bir takım iddialar bunlar var. Dolayısıyla işte burada bir açık var. Bunun giderilmesi lazım. İşte İslam asıl Böbeti de bana sorarsanız bu açıdan çok ciddi bir, çok çok ciddi yani dünya çapında büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Ee, en büyük kazanımlarımızdan biridir. Emeği geçen herkes e, hayatta olanlar yani e, Allah'ın ee, çeşitli mükafatlarına nail olsunlar bizim dile getiremeyeceğimiz kadar vefat edenlerin de e, kabirleri nur olsun. Geldik efendim e, bitmek üzere son dakikalar işte anlaşıldı mı neden biz ee, Gazali okuyoruz, neden İhya okuyoruz ve ee, okurken neden rahatsız olmamalıyız, ha onu söyleyecektim Süleyman da İslam düşüncesinin yapısı kitabında işte bu alimler arasındaki farklı görüşleri ve birbirlerini nasıl mesela kelamcılarla sufiler, aman Allah'ım biri ötekine kafir diyor, öteki ötekine kafir e ne yapacağız şimdi biz kelamcıları okumayacak mıyız ya da tasavvuflu kaynakları okumayacak mıyız ha, burada da size tavsiyem mutedil olanları tercih etmenizdir her zaman uçlarda olanlar var daha e, tepkilerini daha aşırı ortaya koyanlar var e, daha mutedil olanlar var bana göre mutedil görüş işte az önce size o e, hocanın dersinden aktardığım görüştür arkadaşlar şu, ne diyecek kişi mesela sufi biz veya işte kelamcı diyecek ki ben benim yolumun daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum tabii ki öyle olmasa bu yola girmezdim ama yanılıyor da olabilirim bana muhalif olan şu yolun da yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü öyle olmasa doğru olduğunu düşünsem oraya girerdim öyle değil mi ama e, yanlış olduğunu düşünüyorum ama onların da doğru olma ihtimali de var. Yani işte İslam'ın evrenselliği arkadaşlar, kuşatıcılığı ancak bu bakış açısı sayesinde elde edilir. Yoksa bir tek ben doğruyum, benim dışımdaki herkes yanlış fikrinden biz çok çektik, çok çekiyoruz. Yaşadığımız bütün acı tecrübeler, bakın bir tek bizim yolumuz doğru, bizim yolumuza girmeden kimse hidayete ermiş olmaz. İşte vesaire bunlar bizim çok handikaplarımızdır. Allah kurtarsın bir an önce daha geniş gönüllü olmayı, olmayı nasip etsin şimdi bak bana soru sorarsanız neler oluyor görüyor musunuz arkadaşlar onun için isterseniz hiç soru sormayın <gülüyor> ya da ben soruları burada cevaplamaya kalkmayayım şimdi geçen dersimizde arkadaşlar temizliğin efendim girişini yapmıştık ve 4 derecesinden bahsetmişti Gazali 1. derecesi dış abdestsizlikten, pislikten ve fazlalıklardan temizlenmek ikincisi organları günahlardan temizlemek 3. kalbi temizlemek 4. de bütün varlığımızı Allah dışındaki her şeyden temizlemek demişti şimdi burada kalbin temizliğine ayrı bir başlık açıyor bana bir sürü ihya fotoğrafları gönderip şunun hakkında ne diyorsunuz bunun hakkında ne diyorsunuz diye de sormuşsunuz onların hiçbirine cevap vermiyorum arkadaşlar çünkü ben hepsini okumadım yani bütün ihya tercümelerini okuduğumu düşünüyor musunuz yani? nasıl olabilir böyle bir şey dolayısıyla bir fikrim yok yani ee, ama hani ben kendi elimdekini size söylüyorum ben Sıtkı Gülle'nin tercümesini okuyorum ee, bunun da dediğim gibi handikapı işte Arapça metinlerin çok az alıntılanmış olması ee, diğer elimdeki diğer kaynağa bakarak onu telafi etmeye çalışıyorum Şimdi arkadaşlar kalbin temizliğinden bahsederken Gazali diyor ki burada ana hedef güzel huy ve meşru inançlarla kalbin mamur hale getirilmesidir. Güzel ahlak ve meşru inanç. Bu iki, bu yani bu laflar rastgele söylenmiş laflar laflar değil arkadaşlar. Bugün mesela bizim e, postmodern yaklaşımla yani hakikatin çoğulu e, yaklaşımıyla ayağımızın kaydığı noktalardan birisi de insanların e, yani kalbi konuları dikkate alırken sadece iyi huylar, güzel duygular, bunlara odaklanıp inançlara bakma ve mesela çok sorulardan sorulan sorulardan birisi de Edison cehenneme mi gidecek? İşte yani hani Edison'un imanını bilmiyorum ben de bir klişe olduğu için onu söyledim. Yani arkadaşlar bir insanın kalbinde inançları bozuk, şirk dolu mesela. Bakın ayet-i kerime var ne diyeceksiniz şimdi? İnnemel muşrikune necesin diyor Rabbimiz. Müşrikler pistir diyor, pisliktir diyor. O yüzden Mescidi Haram'a sokmayın onları diyor. Şimdi adamın kalbinde ama burada hani nasıl bir şirk yani şirk olduğunu tahmin ediyoruz. Asla böyle bir şey yapılmaz. Kalp okuyuculuğu yapılmaz. Biz kendi kalbimiz için bunu söylüyoruz. Allah korusun. Kalbimizde şirk var. Şirk inançları var. Veya Allah hakkında şirke varan düşünceler var iç dünyamızda. Ama işte çok güzel huyluyuz, yumuşak huyluyuz, insanlara karşı cömertiz falan yani bununla ilgili o kadar rivayetler var ki arkadaşlar mesela Bedir savaşında öldürülen müşriklerden bir tanesinin oğlu yüzü böyle beti benzi atıyor babasının cesedini görüyor orada peygamberimizle savaşmak için gelmiş ama oğlu Müslümanların arasında Efendimiz onun yüzünü görünce o delikanlının yüzünü diyor ki bakıyor ne olmuş olabilir bir de bu da çok önemli parantez parantez içinde peygamber efendimiz çevresindeki herkesle ilgili arkadaşlar sadece yakın çevresindeki 3-5 kişiyle değil Öyle bugün öyle. E, yüksek mevkilerdeki insanların yakın çevreleri var o çevreye sadece siz e, o çevreye girenlerle yakın ilişki içerisinde Efendimiz öyle değil o kadar herkesle ilgileniyor ki bakın herkes en çok kendisini sevdiğini zannedermiş Peygamberimiz'in neyse e, o çocuğun böyle yüzünün attığını görüyor yani çocuk gelip Peygamberimiz'e sormuyor çocuk dediğim adam tabi de o da göre çocuk Efendim, e, Peygamberimiz'e gelip bir şey demiyor sadece Efendimiz o savaş meydanında bakın ölüler defnediliyor. Savaş bitmiş tabi. O hengamede bile sahabesinden birinin çok üzgün olduğunu, yüzünün gözünün böyle bembeyaz olduğunu görüyor. Ve gidip ona diyor ki ne bir bakıyor ne olmuş olabilir. Bakıyor babasının ölüsü müşrikler arasında. Diyor ki e, neye üzüldün diyor babanın öldüğüne mi diyor. O da diyor ki hayır ya Resulallah diyor. Ona üzülmedim yani. E, babam sizinle savaşmaya geldi ve... Yani bu yolda gitti. Benim asıl üzüldüğüm nokta diyor babamın çok güzel bir ahlakı vardı. Çok düzgün bir karakteri vardı. Ve ben o ahlakının onu bir gün İslam'a getireceğini ümit ediyordum. Öyle olmayıp da sizinle savaşırken hem de Allah'ın bir peygamberiyle savaşırken ölenlerle ilgili bakın arkadaşlar Kur'an'da neler söyleniyor. Yani şimdi ne yapacağız biz anlatabildim mi? Kalbinde imanı bozuk ama ahlakı çok güzel ne yapacağız bunları anlatabildim mi? Bakın cevap ver. Vermiyorum. Dikkat ediyorsanız benim zihnimde bir cevap var ama konu olmadığı için biraz da siz düşünün bunları araştırın diye e, bunu bırakıyorum. Bunun araştırması da bana DM'den mesaj yazmak değildir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Kalp bu hasletlerin zıtları olan bozuk inanç ve kötü sıfatlardan arınmadıkça mamur hale gelemez. Şimdi size bir soru. Kalbin temizliği, şimdi konumuz temizlik ya. Gazari aldı temizliği hop hemen kalbin temizliğine getirdi işte bunu yapıyor bunun için kıymetli ihya Efendim kalbin temizliği iyi vasıflar edinmek, edinmek suretiyle mi başlamalı yoksa kötü vasıflardan arınmak suretiyle mi başlamalı ee, Bu da tartışmalı bir konu ama İslam'ın cevabı bu konuda net arkadaşlar Sedd-i zerayi Celbi i menafiden evladır diye mecellek aidesi var yani bir yerde bir e, mesela def imem affedersiniz def imef celbi menfaatten evladır düzeltiyorum def imef sebet celbi menfaatten evladır refk-i e, mevsedet dediğine kötülüğün, fesadın, bozgunluğun giderilmesi de, cel bir menfaat iyiliğin kazanılmasından önce gelir diyor. Senin kalbinde fesat varsa, bozukluk varsa, kötü inanç varsa, kıskançlık, haset varsa, efendim riya duygusu, mesela onay bekleme hepimizin arkadaşlar neredeyse normalleşti yani. Onay bekleme sürekli insanlar benim hakkında güzel şeyler söylesin ihtiyacı. Mesela sosyal medya bununla kaynıyor. Hatta insanlar birbirine niye beni ben post koydum sen niye beğenmedin diye eleştiriyorlar yani niye işte dışarıdan onay bekleme bunun bütün bunlarla doluysa o kalpte takvayı nasıl yerleştireceksiniz ihlası nasıl yerleştireceksiniz efendim ihsan mertebesini nasıl yerleştireceksiniz işte efendim ben bir benzetmeyle bunu şöyle açıklıyorum bir kazanın dibi delikse arkadaşlar yukarıdan doldurmakla o kazanı dolduramazsınız çünkü dibinden sürekli kaybetmektedir yapılması gereken ne? Siz kazanı doldurmak istiyorsunuz. E, faydalı bir gıda ile bir şeyle doldurmak istiyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor? Önce dibindeki deliği tamir etmeniz gerekiyor. İşte bu yüzden arkadaşlar e, kalbi temizlemek e, önce geliyor. Yani kalbinizi imar etmek istiyorsanız önce oradaki kötü duyguları temizleyeceksiniz. Burada mesele şu kim kabul edecek kalbinde kötü bir duygu olduğunu? Kim kabul edecek? Kim kabul eder yani? Kalbinde kötü bir duygu olduğunu. Ee, işte burada rehberliğe ihtiyacınız olabilir, efendim veyahut da kendinize karşı çok objektif olmaya ihtiyacınız olabilir. Bir de bunun öbür ucu var. Bazılarımız da kendini o kadar aşağılıyor, o kadar aşağılıyor ki kendisinde de hiçbir iyilik kabiliyeti görmeyecek noktaya geliyor. Bu da yanlış arkadaşlar. İşte burada hep itidal üzere olmak ve e, özellikle de işi bilenlerden e, yardım almak önemli e, hızlı mesafe kazandırabilir size. İşte Gazali de aynı şeyi söylüyor. Kalp diyor bu kötü hasletlerden temizlenmedikçe, bozuk inançlardan temizlenmedikçe mamur hale gelemez. Öyleyse kalbi temizlemek kalp amelinin iki yarısından birisidir yani kalbinle güzel şeyler yapman gerekiyor işte imanı oraya yerleştirmen gerekiyor ihsanı takvayı güzel duyguları oraya yerleştirmen gerekiyor bunu yapmadan önce önce temizlik yapman gerekiyor nasıl ki namaza durmadan önce abdest alıyorsak aynı şey kalbimiz için de geçerli ve bu ikinci yarısının gerçekleşmesinin yani o güzelliklerin yerleştirilmesinin, imar edilmesinin kalbin ön koşulu birinci yarıdır. Önce temizlik yapacaksın. Yani çok basittir bu aslında anlatmaya bile gerek yok. Bir ev aldınız çok güzel eşyalar aldınız ısmarladınız o ev ama leş gibi yani oraya o eşyaları yerleştiriyor musunuz arkadaşlar? önce o evin pırıl pırıl temizlenmesi lazım yazık değil mi o eşyalara peki yerleştirdiniz diyelim temizleme fırsatınız olmadı ya da ihmal ettiniz yerleştirdiniz ne olur arkadaşlar o eşyalar da pislenir tozlanır kirlenir arkadaşlar işte bulaşır yani mesela Allah korusun birimizin kalbinde şirk varsa şirk düşüncesi varsa efendim mesela bu açıdan gene bir parantez açayım ben Esma-i Hüsna bilgisinin İnsanda Esma-i bilgisinin iki önemli faydası olduğunu düşünüyorum. Bir e, ve bunu 30 yıldır söylüyorum. Şimdi bugünlerde Esma-i çok moda oldu. Beni de o furyanın bir parçası zannediyor, zannedebilirsiniz. Efendim e, 30 yıldır yani vaizliğe ilk başladığım günden beri söylüyorum. Arkadaşlar Allah'ın isimlerini bilmek sizi itikadi açıdan yanlış yola düşmekten kurtarır. Ee, ve ahlaki açıdan da o isimlerle ahlaklanmak çünkü bunu tavsiye eden hadis şerif var İbn Arabi bütün e, teorisini bunun üzerine kuruyor o isimlerle ahlaklanmak da sizin için bir kişisel gelişim yani tekamül listesi oluşturur bir kontrol listesi oluşturur böyle de bir faydası var ama asıl faydası o isimleri bildiniz mi onlara inandınız mı işte ihsa yani tam olarak onlara saygı duyarak gönlünüze yerleştirdiniz mi artık Allah hakkında sizi kimse yanıltamaz arkadaşlar. Bunun için de ne diyorlar? Esma-i şarihleri diyorlar ki e, şöyle kabul edin diyorlar. La ilahe illallah da ilahe kelimesi var ya ilah işte Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Allah ismi onun has ismidir, özel ismidir. O ilahın yerine Esma-i her birini koyacaksınız. O zaman işte şirk şirke düşmezsiniz. Mesela nasıl yapalım? La alime illallah. Allah'tan başka her şeyi bilen yoktur. La fettaha illallah. Allah'tan başka her kapıyı açan yoktur. Her kapıyı sadece Allah açabilir. La kadira illallah. Allah'tan başka her şeye gücü yetecek olan yoktur. Gibi. Ee, Esma-i Hüsna ile ilgili olarak da ben yıllardır Ali Osman Tatlısı'nın esma Yusna Hüsna şerhini tavsiye ediyorum. Hem ilmi hem dili kolay. Yani içerisinde baştan sona çok okudum. Hatta o kadar ki bir yerde isim vermeden alıntı yapsalar anlıyorum onun Ali Osman Tatlısı'dan bir alıntı olduğunu efendim böyle kitaplar yazanlar var hiç alıntı yapmadan, hiç kaynak göstermeden e, ama mesela bakıyorum diyorum ki bunu Elmalı'dan almış bunu Ali Osman Tatlısı'dan almış falan efendim e, Allah rahmet eylesin o alim e, zat böyle bir e, müftüymüş kendisi böyle bir eser bırakmış arkasında benim yani Türkçe'de okuduğum ve herkese tavsiye ettiğim çok güvenilir bir kaynak. Şimdi işte kalbimize bütün bu hem itikadi açıdan hem ahlaki açıdan bu yanlışlardan temizlemek ikinci yarının yani iyilikleri edinmenin ön şartıdır. Önce kötülükler, kalbinde bir kötülük varsa ondan kurtulacaksın diyor. Organların Taatlarla onarımı da ikinci yarıdır. Mesela organların temizliğinden bahsetmişti ya arkada dört tane temizlik çeşitinden bahsederken. Organların da diyor mesela beden temizliği, abdestli olmak, usullü olmak bu organ temizliğinin birinci yarısıdır. İkinci yarı organlarla güzel ameller yapmak. Efendim temiz işlerde onları kullanmak. Kul yüksek dereceye ancak alt tabakayı geçtikten sonra ulaşır. Kişi iç dünya temizliğine kalbini kötü sıfatlardan temizleyip güzel hasletlerle onarmadıkça erişemez. Kalp temizliğine de organlarını temizlemeyen ve ibadetlerle onarmayan vası olamaz. Yani diyor ki bu dereceler kendi arasında hiyerarşiktir diyor. Sen namaz namazı terk ederek, orucu terk ederek, haccı terk ederek, zekatı terk ederek... Efendim yüksek mertebelere ulaşamazsın. Önce organlarını e, hem e, fiziksel anlamda hem manevi anlamda Allah'ın istediği gibi e, temizlemen lazım. İşte burada anahtar kelime, anahtar kavram arkadaşlar Allah'ın istediği gibidir. Bununla neyi kastediyoruz? Yani neyin pis, neyin temiz olduğuna kim karar verecek arkadaşlar? İşte bugün o anlattığım postmodernizm diyor ki senin kendi tercihin önemli diyor. Sen ne istiyorsun, nasıl hissediyorsun için doğru olan odur diyor. Dinimiz bunun tam tersini söylüyor arkadaşlar. Evet bizim de hislerimiz, tercihlerimizin önemli olduğu yerler var. Demin seçenekleri söyledim. Ama bizim dinimiz temel prensipleri, temel doğruları Allah'ın, zaten Allah'ın bildirteceğini söylüyor. Zaten buna iman etmeyen daha İslam'a girmemiştir yani. Bir insanın Müslüman olması ne demek? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en muhammeden abduhu ve resulü. ne demek? Allah'tan başka tanrının olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna inanıyorum. Yani bu iki kaynağın bana doğruyu yanlışı, gidişatımı göstermesini, benim üzerimdeki otoritesini, bana rehberlik etmesini kabul ediyorum demektir. Dolayısıyla kalbin pisliklerinin ne olduğunu... Allah katında yani Allah neleri pislik olarak kabul etmiş işte az önce şirki verdim örnek olarak mesela adam çok temiz görünebilir çok jantidir çok böyle medenidir davranışları her şeyi ama şirk inancı var içinde şimdi bize göre temiz midir yani anlatabiliyor muyum bu bakımdan Allah'ın bir konuda ne dediği çok önemlidir bizim açımızdan arkadaşlar o da diyor ki değil mi mesela inna salate tenha anil namaz insanı çirkinliklerden alıkoyar Geçen de bir hadis duydum. Risalet Radyo'yu da çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yolda izle giderken gidemiyoruz da şimdi bir yere. İşte mutfakta iş yaparken vesaire yani bir şeyle bedeni bir şeyle meşgul olurken zihninizi ona verip dinleyebilirsiniz. Çok güzel hadisleri, siyeri çok güzel işliyor gerçekten. Onu dinlerken bir hadis-i şerif duydum. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulun bu dünyada yaptığı bütün işlerin en hayırlısı namaz kılmaktır diyor bazen ben şöyle algılıyorum hatta 1-2 dakikaya kapanabilir video ee, inşallah artık cumartesi devam edeceğiz bazen şöyle algılıyorum arkadaşlar biz bu dünyaya namaz kılmak için geldik çünkü kulluk için geldik diğer her şey yani o para kazanmamız, evlerimiz, barklarımız, işte giyim kuşamımız, yeme içmemiz her şey namaz kılabilelim diye. Çünkü onlar olmadan namaz kılamayacağız yani. Bir namaz devam etmeyecek. Yeryüzünde Allah'a secde edenler olsun diye biz bir dünyaya geldik. Öyle bakıyor. Dolayısıyla bu hiyerarşik anlamda bu temizliğin dört derecesi bir sonraki derece bir önceki dereceye bağlı. Organları temiz olmayan, mesela yeme içmesi haram, işittiği şeyler haram, baktığı şeyler haram olamıyor. Kalbi temiz olamaz. Kalbi temiz olmayanın içi masivadan temiz olamaz. Yani o hiyerarşik ölçüye efendim dikkat edeceksiniz diyor. Bundan sonra arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin hiç görünür temizlen, temizlik ve necasetle ilgili detaylı sorular sormadıklarını, asıl kalbin temizliği, ruh temizliği üzerine manevi, manevi temizlik üzerine çok durduklarını, çok sorular sorduklarını söylüyor. İlk devir Müslümanları özellikle bu zahiri mesela sokakların kumundan, çamurundan, yerde oturmaktan, elleriyle yemekten biliyorsunuz hiç çekinmemişlerdir. Bu da ayrı bir şey arkadaşlar. Yani bir böyle yapalım anlamında değil ama bu, bunu bir pislik olarak görmemişlerdir yani. Ee, yeri gelince onu konuşuruz inşallah. Buradan devam edeceğiz haftaya. Ee, efendim hakkınızı helal edin. İhya'dan bugün biraz az